الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل لنا نبيه بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهداية الذي هدانا إلى صراط المستقيم بسنته الكريم وقال صلى الله عليه وسلم من رغب من سنتي فليس مني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 وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ Bu gün 5 Temmuz 2012 Perşembe günü. bugün konumuzun ders, dersimizin konusu bizden değil. Bizden değil Aslında insanın aklına ne getiriyor? Hizipçiliği getiriyor. Anlatabildim mi? Hizipçiler ne diyer? Hizipçilik İslamiyet'te yasaktır. Bizden değil, hizipçiler diyenler, bizim grubumuz, bizim cemaatimiz, bu İslamiyet'te öyle bir şey yoktur. Ama İslamiyet'te bir hizipçilik var, o da Hizbullah. Allah'ı tereftarı. Onun da imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatabildim mi? Yani, hizip var. Bir Hizbullah Allah'ın taraftarları, imamları Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Şeytan. ayette geçtiği gibi onların da imamları iblistir. Şeytanın taraftarlarının imamı iblistir. O zaman iblisin tarafında olan nedir? Biz onları ilan edebiliriz. Bizden değil deriz. Ama bizim tarafımızda olan hata yapsa ayrıdır. Ama bizim tarafımızda bir de ne derse La ilahe illallah eyleği kıbleyse ona şefkat gözüyle bakarız. Diyemeyiz bizden değil. Velevçiyi hakiki ehli sünnetten çıkmışsa ehli bid'atiyse de kendimizi alimlerimiz diyor öğretmeyelim. Bizden değil bu. Neden? Bu hizbul şeytana yol açar. Yol açalım. Biz kendimizi öğreteceğiz. Sadece bizden değil'i nerede kullanırız? Hizbullah, şeytan, Allah'ın taraftarları, iblisin taraftarları. Bu iki tarafta kullanabiliriz. Anlatabildim mi? Ondan dolayı bizden değil, kim diyor bunu? Biz, ben demiyorum. Hizbullah'ın başındaki imam kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Birçok hadiste diyor bizden değil. Aslında bu dersin konusu dün gece ben ders hazırlamamıştım. Perşembe günleri çeşitli ders yapıyoruz. Ee, bundan önce hadis ararken bazı hadisleri bakıyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok yerde diyor bizden değil. Bunu yapan bizden değil. Birkaç hadis toplamıştım. Bizden değil diye. Sonra Dün alel acel birkaç hadis daha ona ekledim. Cevrim bir tane hadis buldum. Resulullah diyor bir işleri yapan bizden değil. Onu bu günkü dersimizin konusu budur. Allah taraftarının başındaki imam bu fiilleri yapsan bizden değilsin. Burada iki şekil bizden değilsin var. Bir bizden değilsin Bizim gruptan değilsin, bizim taraftan değilsin. İbris tarafındansın, Hizb-u Şeytan tarafındasın. Yani aramız bayağı açıktır. Biri siyah, biri beyaz. Biz beyazız, onlar siyahtır. Biz ehli cennete gidiyoruz yolundan, rayından, sırat-ı müstakimden. O ehli dalaletin yolundan cehenneme biletini kesmiş gidiyor. Burada yollar ayrıdır. Ama bazen, bazen insan Hizbullah'ın altında, şemsiyesi altında hata yapabilir. O hatalar insanı o taraftarlıktan çıkartmaz. Yani dinden çıkartmaz ama ne yapar? Şaz koyar seni. Yani sen kriterleri aşmışsın. Bu konuda bizden değilsin. Bunu çiçe, çiçe şeyde de detayla kullanmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu konunun aslı aslı bu konunun bir hadis var. Bukhari Müslüm'de rivayet olunuyor. O da Enes İbni Malik'ten radıyallahu anhu Resulullah'ın hizmetçisi Enes İbni Malik diyor ki bir kısım ashabi Resul-i Kiram ashabi kiramdan bir kısmı geldiler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hali şemailini ehlibeytinden beytinden öğrenmeye çalıştılar. Hanımlarına sordular Resulullah ne yapıyor evde? Nasıl namaz kılar? Ne zaman orucu olur? Nasıldır şemaili? Bunları sordular. Ondan sonra Enes diyor ki bunlar da geldikten sonra dediler ki bir cenesi dedi ki vallahi ben bundan sonra evlenmeyeceğim. Kendimi ibadete vereceğim. O birisi dedi ben yemek fazla yemeyeceğim. Özellikle et yemeyeceğim. Et lüks yemek o zamanda bir lüks yemek var. O da ettir. Onu da yemeyeceğim. O birisi de dedi ben hiç yatakta uyumayacağım. Devamlı geceler namaz kılacağım. Tabi bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Bir rivayette İmam Musannafta şey, e, Abdurrazzak Musannafta diyor ki bu sahabeler biri Hazret Ali'dir. O birisi Abdullah İbni Ümri'dir. O birisi Osman İbni Mat'un. Bular bu üç sahaba lider sahabelerdir. Ama nedir? Daha iyi olmak istiyorlar. Daha cennete çabuk yürümek istiyorlar. Daha sağlam yere ayağın basmak istiyorlar. Art niyetli değiller. Rasulullah buları duyduğunda baktı, şeytan bulardan uğraşmıştır. An Kriterleri ölçüleri kaçırmıştır. Hemen çıktı minbere. Enes diyor ki, Allah'a hamd et, şükret, ixtansora, fa hamid Allah ve athena alayhi, fakal dedi ki, ma ba'li aqwamin yqulun keda ve Lakinni i ve anam, ve acıom ve afturu ve an minni. Nedir bazı akvam, bazı kişiler, bazı insanlar böyle böyle diyorlar. Biri diyor ben evlenmem, biri diyor et ve vesaire. Ve lakin gelirken ben usalli ve anam. Ben hem gece namaz kılarım hem uyurum. Hem oruç tutarım hem orucumu açarım. Oruç tutmam. Hem de kad çok kadınla da evlenirim. Kim benim sünnetimden üst çevirse benden değil. Burada şiddet kullanıldı. Neden? Resulullah'ın matodunda şiddet yoktur. Bak konuşmasının öncesinde şiddet yoktur. Neden şiddet yoktur? Demezdir niye Ali... Abdullah, üsman böyle diyorlar. Bu şiddettir. Çünkü adamları teşhir etti. Açığa vurdu. Ama akvam. niye bir kısımları böyle diyor? Taşı at, sahibi alır onu. Kimse de bilmiyor kim kast ediyor. Adamların hatası da ortaya çıkmadı. Ama bu da bir fıkıhtır davette. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin sonunda şiddet kullandı. Neden şiddet kullandı? Dedi kim sünnetimden yüz çevirse benden değil. Benden değilse nedir yani şeytana uymuştur. Benim tarafımda değilse şeytanın tarafındadır. Evet uyduğun meselede şeytanın tarafındasın. Onun için arkadaşlar bu konuya dikkat etmemiz lazım. Bu hadis çok önemli hadistir. Sünnete uymada bu bir kriterdir bizim için. Ölçüdür bittir, gaidedir, e, hassas bir terazidir. Resulullah'ın sünnetinden üst çeviren Resulullah'tan değil. Burada benden değil diyor. Direkt kendisine nispet ediyor. Ben bu cemaatin imamıysam, lideriysem sen bu cemaatten değilsin o zaman. Hele benden hiç değilsin. Yani bu konularda benden değilsin. Benim yolumdan gitmesen benden değilsin. Eydi de bu üç sahaba, nefislerine mu uymuşlar? Hayır. Havalarına uymuşlar? Hayır. Şeytana uymuşlar? Hayır. Ama ne yapmak istiyorlar? Daha güzel istiyorlar, yapsınlar. Resulullah bunu bu kadar şiddetten takınladı. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bunun anlamı dinde ibadetler Allah tarafından belindirilir. Noktası oradan koyulur. Yani bunun da e, alimlerimiz bir kaide demişler burada. Kaide koymuşlar. Kaide fakia ölçüdür. Diyor el ibadatu tevkifiyye İbadet dondurulmuştur. Nasıl? Kimse noktası koyulmuştur. Kimse ekleyemez, kimse eksiltemez. İbadeti Resulullah koyar. Kimse başkası koyamaz. Hazret Abu Bakir gelse koyamaz. İbadeti Resulullah dondurmuştur. Onun için sahabelere diyor bu ibadettir. Siz kendinize burada işaret ediyor neye? Ruhbaniyet. Hristiyanlarda alimleri ne yaptılar? Ayette geçtiği gibi diyor biz ruhbaniyet yazmadık güzellerini Onlar ihlaslıklarından kendilerini Allah Mugaraya sıktılar. İbadete evlenmez dediler ama tutamadılar da sözler. Ama biz onların üzerine yazmamıştık. Kendileri üstlendiler ama tutamadılar. Onun için Allah böyle şey yazmaz. Allah insanı yaratmamış, toplumsal yaratmıştır. İnsanı yaratmış yer üzerine imar etsin, çok alsın, inşaat yapsın, e, e, insaniyeti ilerletsin. Ama en önemli hedefi bunların yanında nedir? Allah'ın yer üzerinde, sözünü yükseltin dinli hacim kız. İnsanın görev bu. Bu da neyden olur? Bu da hep bunu olmaz. Bunun yanında ticaret lazım, ibadet lazım ve hayat dönecek. Bütün şekilleriyle dönecektir. Evet, ondan dolayı kim benim sünnetimden yüz çevirse sünnet burada ne kastediyor? Resulullah yolundan hedi tarika yol benim yolumdan üst çevirse, yen o konuda benden değil, ihtilaf etmişse, yen de şirk meselesi var ise benim dinimden değil. Şimdi geleceğiz inşallah olalım. Evet. Burada Resulullah ne yoldan geldi? Hanefiyetun semha. Orta yol. Ha? Hoş görüş, imşah, ifrat, tefritsiz bu sırat müstakimdir sırat-ı müstakimin kriterlerini, orta yolun kriterlerini biz koymamışız. 1400 senedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koymuştur. Anladım? Onun için Allah dini, e, Allahu Teala'nın dini istediği gibi yerine getirse cennetin kapısı açıktır İbadette. İhtihad kapısı kapanmıştır. Onun için Resulullah bu kadar sert çıktı. Olmaz sen dersin ben 33 kere subhanallah demeyeyim 99 diyeyim, 100 diyeyim, 200 diyeyim. O zaman sen ne oldu? Resulullah'a karşı geldin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 33 demiş bizden daha hayırlıdır, hayır budur bilir, dondurulmuştur bunu. Ama bazı ibadetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapısını açık koymuş sen de açık koyup yapabilirsin. Ama dondurulmuşsa nokta koyulmuşsa sen orada duracaksın. İstihad babi ise, virgül var ise, kapını aralamışsa orada iştihad olunur, hakkı bulmak için. Bu da bir zenginliktir. Bu da bir rahmettir İslam dininde. Ama nikmet ne zaman olur? Sen iştihadı Resulullah'ın sözünün önüne çıkartacaksın. O zaman iştihad ne olur? nikmet olur. Akıl gibidir. Aklı Allah'ın rahmetinde, emirlerinde kullansan rahmet Emirlerinin önüne çıkarsan nikmettir. Her şey öyledir. Ama şeytan gelir, yer değiştirir. Evet, kısacası bu çok önemli meseledir. Alimlerimiz de bundan çok faydalar çıkartmışlar. Birinci fayda diyor ki önceden bu hadis, bu hadis delalettir ki Neye? ifrat, tefrit yoktur İslam dininde. İslam dininde yoktur ben ibadete kesilim. Bu din orta bir dindir. Hem evlenesin, hem yemek yersin, hem edersin ama hayatta yemek yemek, evlenmek bunlar nedir? Bir vesiledir. Hedef değil. Neye vesiledir? Allah'ın rızasına, cennetine. Sen vesileyi hedefe çevirsen işin bitmiştir. İkinci fıkıh, alimler diyorlar ki, Burada evlenmenin fazileti ona teşvik etmesi var. Resulullah diyor ki ben çok evlenirim de. Demedi bir kadınla evlenirim. Çok kadınla evlenirim. Bu delalet eder ki asıl olan ev çok evliliktir İslamiyet'te. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çok evlenin. E, doğ, e, yok e, ve, velud el vedud, e, doğuran kadınla evlenin. Olabilir bir kadın çok güzeldir, çok zengindir, soyu var ama e, kısırdır. Do, do, çocuk doğuramıyor. Sen onu tercih etmemen lazım. Ha, ne, neyi tercih etmemek lazım? Çocuk doğuran kadını. Çünküdür ben ümmetleri üzerine e, çok olmakla övünürdüm. Allah indi. Burada teşviktir evlenmeye. İkinci imamların, büyüç insanların izini takip etmek sünnettir. Yani ben bir hocamız var. Bu hoca ne yapıyor? Çünkü ben ondan ilim öğreniyorum. Takip ederim. Bu hoca ayakkabını girerken nasıl girer, otururken nasıl oturur bunu takip etme. Çünkü ben inanıyorum o hoca hayatı bütün hayatına bir sünnete bağlıdır. O zaman hal haraçatından har, har, sünnetini öğrenirim. Neden? Yok çor çoruna. Biliyorum ki bu muttebi'tir. Resulullah'a ittiba ediyor. Çünkü bu sahabalar Resulullah'ın fiillerini uygulamak için bunu yapıyordular. Ama yanlış şeytancılış yaptı, yanlış anlattı oraya. Üçüncü alimler diyorlar ki eğer sen onu izliyorsan o izlemek bazı yerlerde aranızda perde var. Mesela Resulullah eve giriyor. Sen evde ne yaptığını bilmiyorsun. Hakkın var gidersin o hocanın evinden, çoluğundan, çocuğundan soracaksın. Nasıl yemek yiyor? Nasıl davranıyor Çocuklarıyla nasıldır? Neden? Yok. Onun hatasını bulup teşhir edeceksin. Haşa. Ne yapacaksın? Onun ilmine, onun ahlakına uymak için. Dördüncü eğer bir tane salih bir ameli için he, riya olmadan örnek olmak için istiyorsa bir şeyi teşhir etsin edebilir. Mesela ben size dedim arkadaşlar şaban aydır ben yarın oruc olacağım. Bir tane kahar der ya hocam riya yapıyorsun. Oruc olursan sen Allah'ın arızındadır. Niye öyle olursun? Ama ben niyetim Allah rızası için olduğu için teşhirsin için değil ama ne istiyorum olsun, istiyorum size örnek olayım, hatırlatırıyım. Ne derim bu sefer? Olur. Bak sahabeler dediler, biz evlenmeyeceğiz. Yok kendilerini teşkil ettiler, havatsılar şeylere, atrafındakilere. Evet. Altıncı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya başlamadan önce ne etti? Allah'a şükretti, hamd etti, sena etti, ondan sonra konuştu. Bu da bir sünnettir bizim için. Konuşmadan önce elhamdülillah ve salatu ve selamun Resulullah'tan konuşmalarımızı açmak nedir? Ee, şeydir. E, sünnettir. Yedinci faide alimlerin görevidir. Bir tane yanlış hata, yanlış anlamı istediğini onu Düzeltir Düzeltirken de bunu teşhir etmemektir. Resulullah ne yaptı burada? Baktı yanlış anlamışlar meseleyi. Onun için ne yaptı? Onları teşhir etmeden tasih etti, düzeltti hatalarını. Bu da görevdir alimlerin görevidir, yen bilenin görevidir. 8. mübah olan şeyler mübah olan şeyler mekruh olabilir, bazen haram da olabilir ne zaman niyetten niyet değişse mübah oları şeyle niyet değişse makruh olur bazen haram olur mesela oruç olma mubahtır ama sen ben hep oruç olacağım bu ne oldu sen Resulullah'ın sünnetinden dışarı çıksın yem makruha düşersin yer harama düşersin onun için kriterleri aşmayacağız hatta biz Resulullah'ın neyinde? Zümresinde kalacağız. Onun eteğini tutarak cennete gireceğiz. Dokuzuncu Bu reddir alimler diyorlar. Bazı, özellikle tasavvuf ehlinde ne var? Kalın elbise girmek, yemeğin iyisinden kaçmak, he? sert yaşamak, e? İslam bunu emretmiş. Bu öyle bir şey yoktur. Bak Resulullah ne dedi? Ben yerim, içerim, yatarım, orucu olmam kadınla devlenirim. Ama nedir? Hedef değişme. Olar vesiledir. Hedef olmaz. İnsan var gece gündüz çalışır, iyi yemek alsın, iyi para kazansın, hatta iyi yemek alsın, yesin, karnını avuştursun. Değil mi? Bu nedir? Vesileyi hedef yapmış. Hedef nedir? Ben iyi yemek yerim hatta gücleniyim hem iyi ibadet edeyim hem iyi çalışayım, hem Allah yolunda savaş ediysem iyi savaş edeyim cihad ediysem iyi cihad edeyim kitap yazıyorsam iyi kitap yazayım, değil mi? tedriset yapıyorsam davet yapıyorsam ama ben aç aç kalsam ne olur? velimsiz olur onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et yerdir etin de en kralını yerdir etin en kral nedir arkadaşlar? Bir hayvanın en güzel eti neresidir? Koludur. Resulullah kolunu severdi. Onun için Yahudi kadın Resullah'ı zehirlerken kolu zehirledi Resulullah'a getirdi. Bildi Rasullah sever bunu yok demez. Etin en iyisi. Çünkü kolun eti hayvanda imşak olur. Onun için aşçılar kolun etinden kuşbaşı yaparlar. Budundan kıyme yaparlar. Kıyme serttir. Bud eti sert olduğu için kıyme yapılır. Kolun eti imşaktır. Resulullah biliyordu. Ağzının tadını da biliyordu. Ama hedefi değildir. Kol eti için çaba gösteriyordu. Mevcut gelseydi yerdi, gelmeseydi tamam. Onun için kurban kestiklerinde Hazreti Ayşe kolu Resulullah için çevirirdi. Bilirdi, seviyordu. İşte demek ki bunların matodu yanlıştır. Bu grubun diyorlar ki biz kalın elbise gireriz, yemek yemeriz, mahrum ederiz kendimizi. Böyle bir şey yoktur. İşte bu nedir arkadaşlar? Bu bir ölçüdür. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu çizgiden çıkmayacağız. Çünkü ibadet nedir? Allah'ın sevdığı bütün amellerdir. Allah'ın sevdığı, emrettiği bütün ameller noktasını Allah koymuş. Alimlerimiz bir kaide koymuş. Bütün ibadetler yer üzerinde haramdır. İlla Allah'ın izin verdiği ibadetler Nedir? Caizdir. Tam tersine bütün aşağı dünyada ne var ise halaldır. İlla Allah Teala desin bu, bu haramdır, bu haramdır. Çünkü eşya dünyada çoktur. He? Ama haram olan elin sayısı kadar icedir. Sen yürü bostanda, ormanda ne gördün ye. Hiçbir mahluk yoktu Ne hayvanı gördün çez. Ama yasak olan hayvanlar bellidir. Yasak olan otlar mesela bellidir yasak olan içkiler belidir ama gerisi hepsi serbest. Ama ibadet çoktur. Şeytanın vasıtasıyla Hazret Nuh zamanından bugüne kadar bid'at ibadet, şirk ibadet bir sürü sokmuştur. İslam geldi ne yaptı? Bu çok ibadetleri hepsini yasakladı. Sadece benim söylediğim, İslam'ın getirdiği ibadetler caizdir. Onlar da elimizin sayısı kadericedir, azdır. Nedir? İşte namazımız var, zekatımız var, bu budur. Ölçüleri var, kriterleri var. İşte biz Resulullah'ın yoluyla ibadet etsek nedir? Biz Resulullah tanık, ondanız. Bu hadis bizi şümletmiyor etmiyor. rahi ben an sünneti felisim. Raghibe nedir? Yüz çevirirsen. Benim sünnetimden. Benden değil. İster misiniz arkadaşlar? Resulullah senin ne, sen ne desin, sen benden değilsin kıyamet gününde. Onun için havcunun başına gelir. Resulullah diyor ben sizi tanırım. Nereden tanırım? Hurrun <gülüyor> mahceliğin. Ellerinizden, yüzleriniz, ayaklarınız bambaşaz olur. Nasıl bazı atlar var kahverengidir, bacakları bayazdır. Biz de kıyamet gününde ebdes aldığımız yerler bambaşaz olur. Resulullah bunu neden tanır bizi? bazı yüzleri bayaz elleri bayaz ebdest almış geliyor Resulullah çağırır melekler engel ölürler siz geçemezsiniz havuzun başına Resulullah diyor bu benim ümmetimdendir Bular, bak yüzleri bayazdır ebdestlidirler bu ebdest bu ümmete mahsustur diyorlar sen bilmezsin ya, ya Muhammed bunlar senden sonra değiştirdiler o zaman ha bunlar olardandır benim sünnetinden üst çevirmişler. Fe şuhkan, diyelim. Gidin, gidin diyelim. Yol, kesin yollarını bulara. İster misin orada Resulullah? Böyle mi değilsin sen yoksa böyle mi değilsin? He? Tabi isteriz Resulullah bizi çağırsın. Ne zaman çağırır bizi? Ne zaman birebir Resulullah'ın sünnetine uysak Ne zaman sünnetinden üst çevirirsek, kendi başımıza yen, emel etmesek, kalalmasak, yen de onun emrettiği değil biz kendi aklımıza mantığımıza göre ibadet yapsak onun da adı şeriatı nedir? bid'attir. Evet. Şimdi bu hadis nedir? Benden değil diyor. Ama ben topladığım hadisler dizden değil diyor. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Benden değil bir hadis buldum. Bizden değil 21 hadis buldum. Ama araştırsaydık daha vardır ama ben bu kadar buldum, Alal acel dedikleri, yani acele bir şekilde 21 hadis buldum. Allahu alem daha var. Ama bizden değil nedir? Yani biz ve benden sonra gelen müminlerin yolundan değil. Muhammedun Resulullah, vellezine ma'am. Kimdir onlardan Allah? Ashab-ı kiram. He? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلَ الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلَ الْمُؤْمِنِينَ Nedir? Çim delil ona geldikten sonra, Resulullah'ın sünnetini gördükten sonra müminlerin yolundan ayrılır. Müminlerin yolu kimdir? Sahaba, tabi'in, etiba-u tabi'in, dört imam gücünde buna kadar geliyor. Bu müminlerin yoludur. Bulardan ayırsan bizden değilsin. Bunu neden dedi? Bak benden değil bizden değil. Bunun ince terazisi nerededir? Benden değil apaçuk sünneti Resulullah demiş sakal kursan kesiyorsun. Benden değil. Mesela. Ama bizden değil benden sonra bazı meseleler güncel olur. Ümmet burada iş icma eder. Ümmet buna icma eder, amin der, böyle amel ederiz, sen onlardan üst çeviririz. Onların iştihadlarına, icmağına muhalefet edersin. Fekeyfe bir tane icma'yı inkar ediyor. <gülüyor> Biz derken icma'yı inkar eden sapıktır, bize dediler hocam sertsin sen. Sert kullanıyorsun. Kıyası inkar eden sapıktır dediler olur mu ya? Sapıktır tabi. Ümmet icma etmiş. Bak Resulullah diyor bizden değil. İlan etmiştir. Eğer uymasa Resulullah'a ve Resulullah'ın uzantısına Ashab-ı kiram ve tabi'inel izam ve immetil alem Bunlara uymasan bizden değilsin. Resulullah oları kendi hizbtir. Değil mi? Zümre, gidiyoruz cennete. Sırat müstakim üzerinde. Başımızda Resulullah var. Başı boş değiliz. Resulullah'tan sonra kim önderlik yapıyor bize? Abu Bakır, Sıddik, Hazreti Ömer, Osman. Ondan sonra varisler. Kimdir varisler? Ülema. Alimler, Ehl-i Sünnet alimleri önde gidiyorlar. Onun için bizden değiller. Anladık mı şimdi bizden değil, benden değil, benden değil halal haram. Resulullah demişse bu halaldır. Sen yetmezsen Resulullah'tan değilsin. He? He? Ama bizden değil biz benden sonra da güncel meselelerde de Ehl-i Sünnet'in çizgisine uyacaksın. İşte kim Ehl-i Sünnet'i muhalefet etti bizden değil. Evet yani bizim matodumuza, menhecimize, yolumuza uymayan bizden değil. Kimdir bu? Ehl-i Sünneti vel Cemaat. Niye Ehl-i Sünneti Cemaat? Çünkü dört imamın sucgecidir. Menceli'yi. Dört imam nereden almış? Üç dönemde yaşamış. Dört imam. Dört imam niye önemlidir bizim için? Bir süzgeçtir. Üç dönemde yaşamış. Üçüncü dönemi de Resulullah tezke yapmış mı? Yapmış mı? Benden sonra üç dönem demiş. Bunlara uyun. ben Benim dönemim benden sonra, benden sonra. Yani sahabem, tabi'in etibâhu tabi. tabi dört imam çımam bağlıdır. Etibâhu tabi'in. Etba'u tabi'in kime bağlıdır? Sahabel izan. Bunlar kimdiler? Resulullah'ın telebesidir. Resulullah kimdir? Allah'ın elçisidir. Elçinin görevi nedir? Birebir he? Ma'sumdur. Birebir Allah'ın istediğini nakil ne yapar. Bitti. Demek ki biz uyduğumuzda kime uymuşuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bizden değil yani ehl sünnetten değil. Şimdi bakarım meseleler nedir? Birinci hadisimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki minna, ben hadisleri de şey yapmadım. E, konusuna göre toplamadım. Rastgele getirdim hadisleri. Dedim derste de bir değişiklik olsun. Yani önce akide önce filan yapmadım. Ne geldiyse elime zaten gec vakit hazırladım. Dur ce leyse minna men lem yetaghanna bil Kur'an. Buhari. Bizden değil. Kim ya Resulullah? Hemen sarılacak sahabe derdir. Hemen sarılır nedir ya Resulallah? Hemen çözüm, ilaç nedir? Leysem minne bizden değil. Bak burada demedi benden değil, bizden değil. Ehl-i sünnet değil. Usulman cemaati değil. Kim ya Resulullah? Men lem yetaghanna bi Kur'an Kur'an'da Kur'an'ı okurcan özen göstermez teğenni nedir? yok bizim anladığımız teğenni, makam kriterler notalar, hayır teğenni önem göstereceksin Kur'an'ı okurcan yani şimdi ben konuşuyorum ama Kur'an böyle konuşulmaz Kur'an'ın gramalları var kaideleri var onun adı nedir? Tecvittir. Hem tecvitten okuyacaksın, hem sesini okurken güzel edeceksin. Onun için bazı alimler hutbada bile konuşuyor, Kur'an okuracaksın daha özen göster, değişik bir notada okuyor onu. Değişik bir seste okuyor. Bu ne demektir? Bu demektir ki Ehl-i Sünnet'in matodu nedir? kuran içerime önem gösterir. Tarihi açıyoruz. Bakıyoruz ki bütün fırkalar Kur'an-ı Kerim'e önem göstermemiştir. Ne yazısına, ne tecvidine, ne tefsirine, ne öğretmesine, ne kıraatine. Bugün de de yer üzerinde bakıyorsun sadece ehli sünnet Kur'an-ı Kerim'e önem gösteriyor. Delil. Bugün de Rafizilerin devleti var, İran devleti. 30-35 senedir kurulmuştur. Hiç gördünüz bir İran'dan bir kari çıksın ama Mısır'dan, Türkiye'den Arabi değil bile, mukrileri var. İran'da elinin sayısı kadarı kari yoktur. Çünkü Şiilerde yoktur öyle bir şey. Çitaba Kur'an'ı önemi gösterirler. Bütün ehli bit etmelidir. Sadece ehli sünnet ihtimam verir Kur'an'a. Onun için Kur'an'ın genelinde cenelinde özellikle okumasında ne lazım? Teğenni lazım. Teğenni nedir? Tecvidle okuyacaksın onu. Sesini güzelleştireceksin normal okumayacaksın. Önem vereceksin. Yani sen şimdi bir büyük insanın önüne giderken nasıl sesinin tonunu ayar veriyorsun, kelimeleri özgün seçiyorsun, kendine e, şey veriyorsun, Kur'an-ı Kerim'in dönünde böyle yapacağız. Bu birinci hadis. Onun için Kur'an-ı Kerim olmaz, lavabali okuyacağız. Onun için biz çocuklarımızı Çocuk yaştan camilere diyoruz. Bak şimdi tahtildir. Her şey çocuğunu camiye göndermesi lazım. Çay, Kur'an kursunda güzel okusun Kur'an'ı. Hatta Resulullah'tan olsun. Bizden değil. Ne zaman ondan oluruz? Kur'an-ı okuyacağız. Önem vereceğiz. Evet bu birincisi. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, leyse minna bizden değil. ''Men haleke ve men seleke ve men kareke.'' ''Bizden değil ki men haleke.'' Haleke nedir? Eskiden bir denenin başına musibet gelse, bir akrabası olsa yas tutar değil mi? Yas tutmak için isyan edermiş. Ne yaparmış? Saçını kazarmış. Mesela bizim bir adetimiz var. Belki... Bizde var da belki Türkiye'de de var. Bazı yürele yüreğiden yüre fark eder. Bir denesin bir musibeti olsa, bir baba söylese, tozu olsa, olsa ana söylese siyah göğüne girer. Anladın mi? Bu isyandır Allahu Teala. Yani niye aldım benden? Ben de hüzün tutuyorum. Hüzün böyle değil. Onun için cahiliyette başlarını kazanmışlar. Men halaka bizden değil. Yani burada bir denenin bir musibet geldi başına hiçbir türlü Allah Subhanahu teala'ya ne yapmaz? isyan etmez. Neden isyan etmez? Kaza ve kadere iman etmek lazım. Allah-u Teala ayeti kerimede ne buyuruyor? Diyor ki, اِذَا اَصَابَتُمْ musibe Bir musibet geldi başlarına en büyük musibet nedir? Ölümdür. Ne derler? اِنَّ ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ biz Allah'tan gelmişiz, Allah'a dönüyoruz. Bu nedir? Tam teslimiyettir. Allah vermiş, Allah aldı. Bana, ben ne yapabilirim? Ya isyan edenler ne değiştirebilirler? Sabaha kadar git isyan et. Sonuçta bir şey değiştirdin mi? Değiştirmedin. Onun için nedir? Bu Resulullah diyor, Bizden değil. Ahl-i sünnet değil, ehl-i cevap musulman değil. Bizden değil. Bu adet bizden değil. Velev kendisi musulman kalıyor ama bu adete uydu bizden değil. Ve men seleka musibette sesini kaldırır. Bakıyorsun kocaman adamdır. Çocuk ölmüş yani babası ölmüş bağırıyor. Esyan bağırması. Yani kadınlar ağıt çekiyorlar. Sesleri çıkıyor. Bu nedir? Bizden değil. Bizde yoktur İslamiyet'te böyle. Örnek Resulullah. Bir tane oğlu var. Medine'de bir tane oğlu olmuş İbrahim aleyhissalatu vesselam altı yaşında seviyor gül bebek, bebek ölüyor. <gülüyor> Resulullah yakıyor onu gömüyor. Cömdığında gözü damlıyor. Abdurrahman bin Avf ya Resulullah sen de mi ağlıyorsun? Ya Abdurrahman diyor. Bu rahmettir. Bu rahmet ağlamasıdır. Ağlamak serbestsin. Bu isyan değil. Ya adamın babası ölüyor. Yani Ol ya ya Rabbi niye ben niye benim oğlum aldın? Bu nedir? İsyandır. Kazo kadere iman değil. Teslim olacaksın. Allah'ın vermiş Allah almış. Sonra diyor Woman kara. Kara nedir? Elbisesini yırtar. Bu da biliyorsunuz kadınlarda genellikle var. Maalesef bazı erkeklerde de var. Bir musibet geldi. Çocuk ölmüş, ya yani bir araba kazası var. Adam Kadınlar elbiselerini yırtıyor, yan saçlarını yonuyorlar. Bu nedir? İslamiyet'ten değil arkadaşlar. Kaza o kadere boyun ekmek değil, tam tersine isyan etmektir. Evet, üçüncü hadis. Aynen e, bu hadisi, ikinci hadisi İmam Nisa'yı rivayet etmişti. Üçüncü hadisi de İmam Bukhari rivayet edip, yine bununla ilgilidir. Bizden değil, men darabel hudud اَوْ شَكَّ جُيُوبْ اَوْ دَعَى بِدَعْوَةِ Bizden değil, kim yanağına vursa musibette. Bu kadınlar vuruyorlar, ahıt çekiyorlar, sarslar inyonuyorlar, bizden değil. اَوْ شَكَّ جُيُوبْ Elbisesini yurtuyor. اَوْ دَعَى بِدَعْوَةِ cahiliye Cahiliyet davetiyle davet etse. Yani cahiliyetin bir adetine, ürfuna İslam'da davet etse. Yani ne gibi milliyetçilik yapıyor. İslam geldi milliyetçilik dedi kokmuş, kokuşmuş bir şeydir. edin bunu demek. Biz neye davet ediyoruz? İslam uhuvetine. Yok ben Arap'ım, ben Türk'üm, ben Kürt'üm, ben Çerkes'im, yörecilik bunlar yoktur İslam'iyette. Ümmetçilik var, bu İslamcılık var. Hepimiz kardeş Allah indinde. Her ne cahiliyetten ne var ise Adet ürfüne İslam'a karşıysa, İslam onu ikrar etmemişse bu dağvetil cahiliyedir. Cahiliyet davetidir. İslam bunu reddediyor. Evet, bunu da İmam Bukhari rivayet etmiştir. Dördüncü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, İmam Müslim'in rivayetinde Hazreti Ebu e, abu Abu Hurayra radıyallahu anh'ı diyor ki Resulullah'tan Bürc'ün çarşıda yürüyorduk. Resulullah bir mal satıcını, gördü durmuş malını satıyor. Sordu ondan, dedi ki, bunu nasıl satıyorsun? Dedi bunu bu kadere satıyorum. Niye bu kadere satıyorsun? İyi maldır dedi. Allah diyor orada vahiy verdi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Vahiy geldi, dedi ey ya Resul bu, sen bu malın içine elini uzattın. İçine elini uzattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vakti içindeki bir rivayette bu hurmadır. İçindeki ıslaktır. Hurma suyu gördü, ömrü kısalır. Ekşileşir. Yani bozulur, çabuk bozulur. Suyu görse. Onun için hurmanın yakadığı, yedinin kadarı yakarsın. Belki birçok meyve de böyledir. Resulullah elini uzattı, ya dedi niye böyle ya dedi ya Resulullah, dün yağmur oldu yağmur oldu. ama dedi sen kuruyu üste koymuşsun bu nedir aldatmaktır. Değil mi? İşte bizim şahidimiz buradadır. Dedi Bizden değil kim bizi aldattı. Değil mi? Gheşene, aldattı. Bu aldatmak mı? Aldatmak mı? Altaya bir de nerede bizim edip Pazarcı? Gel. Gelmedi. Pazarcılar ne yapıyorlar? Öne güzel tamatistleri düzüyorlar, altan çürükleri, elma, mandalini aynen böyle yapıyorlar. O zaman bizden değil. Bu ahlak, bu adet, bu oruf, bu hareket, bu davranış bizden değil. Biz kimiz? Müslümanlarız. Bizden değil. Bu da dördüncü İmam Müslümin rivayetiyle. Beşinci İmam Tirmizi'de ee, Enes Nesib Malik radıyallahu anhu diyor ki Resulullah'a bir yaşlı geldi. Yaşlı içeri girerken kimse onu hakı bir yer gö vermedi. Kimse onu kale almadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Leise minna bizden değil ha. Kim ya Resulullah? Mellem yerhem sagirana ve yuqqir kebira. Bizden değil Çocuklarımıza rahmet göstermeyen Büyüklerimize Saygı göstermeyen Hakiki musulman ne yapar? Allah'ın rahmetiyle Asıl musulman Allah'ın rahmetini taşıyor yanında Allah rahmetinin Bir kısmını yer üzerine indirmiş Resulullah diyor O hayvan balasına, insan, çocuğuna o rahmetten şefkat gösteriyor. O da cüzde çok şeyde bir cüzüdür. Maksat nedir? O rahmet sende olmasa bizden değilsin. Resulullah'ın yolunda değilsin, Müslüman değilsin hakiki. Böyüce saygı göstermek. Küçük neden saygı ister? Ee, şey, rahmet ister. Çünkü küçük sen elinde hamur gibidir. Nasıl yetiştirsen öyle olur. Ona yol göstereceksin, eğitim vereceksin, doğru yol, ayak üzerinde durutacaksın. Hayvan bile böyledir. Hayvan başını verse yavrusunu vermez. Ne yapar? Ayakta durdana kadar kendi boynuyla yemeğini yedi o zaman bırakır. İnsan daha evledir. Bizden değil. İşte bilirsiniz bir sahaba Resulullah Hazreti Hasen'i öptü dedi tacip etti dedi ya Resulallah, benim bu kadar çocuğum var bu kadar torunum var hele hiç birisini öpmedim. ne dedi Resulullah sen Allah'ın rahmetinden mahrumsun bu rahmettir şefkattir bizden değil çocuğa rahmet etmeyen bir de nedir büyüce saygı göstermeyen büyüce önemlidir hayat nasıl döner Kazanana koysan çepçene gelir. Sen çocuğa rahmet ele. Yarın çocuk büyük oldun sene saygı gösterir. Bu öyle döner. Kanatabildim. Onun için ehli sünnetin adetindendir büyüklere saygı göstermek. Büyükler yaş olarak, ilm olarak, e, makam olarak ne kadar insan büyük olduğu mekaneti ona saygı göstereceksin. Edeb olacaktır. Adabı aşmayacağız. Ehl-i Sünnet dedin, Müslüman dedin böyle olacaktı. Evet, bu da İmam Tirmizi'nin altıncı hadis İmam Ahmet'in rivayetiyle diyor ki Leyse minna men, men halfe bil emane ve men ala imri in zavgetehu au mamlukehu, fe minna diyor ki Resulullah kim emanete yemin etti bizden değil. Emanet nedir? Yani Allah'tan başkasına yemin etti. Allah'tan başkasına yemin eden bizden değiliz Mümin bir hadiste ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'tan başkasına yemin eden yenşik koşar, çifir. Burada küçük, çifir, küçük şey. Dinden çıkmaz ama büyük günahydı. Çünkü Allah müminin yanında en mukaddes şey nedir? Rabbil alemidir. Yen yani Rabbil alemini temsil edenler, o da nedir? Ke'bedir, Kur'an'dır. Ne diyebilirsin? Kur'an'ın, Kur'an-ı azim hakkı için alimler buna çünkü Kur'an-ı azime yemin ettin yani Kur'an Allah'ın çelemidir. Ka'be'ye yemin ettin olmaz. Ne dersin? Ka'benin Rabbine yemin edersin. Onun için biz Müslüman. Sadece Allahu Teala yeminidir. Sen şerefime, namusuma, vatanıma yemin edersin. Bizden değiliz. Şura bak. Şura kim bizden değil hadiste diyor. Kim bir tenenin hanımını, yen çölesini, he? Ne yaptı? Efendisine karşı, de kocasına karşı kışkırttı, yan bozdurdu var adam böyle. Celir kadını ne diyer? İşte senin koca iyi bakmıyor, sana öyle yapıyor, öyle, tam tersine Müslüman ne yapacak? Sabret diyecek filan hayat devam etsin. Sen kalktın, adamın hanımını e, adama karşı nefret ettiriyorsun, tahriç ettiriyorsun, fit veriyorsun, daha ne diyorlar? He? Kışkırtıyorsun. Bu nedir? Bizden değil. Bu Müslüman sifatından değil. Yani de bir çöle Yen yani bir işçi. Sen ne yapıyorsun? Adamın işçisi çok iyidir. Çalışır, yanda rahattır. Sen geliyorsun. Ya bu sene ne kadar bu kadar para veriyor. Niye böyle sen başka yerde çalışsan sen az veriyor, yemek vermesi lazım, sigorta yapması lazım. Niye böyle yapıyor? Fışkırtıyorsun. Halbuki nesihat öyle değil. Nesihat buradan farklıdır. Nesihat adı de Allah rızası için olur. E Allah rızası için de bir yeri yapar, bir yeri bozmazsın. Demek ki bu çisifat bizden değil evet üçüncü bunu da İmam Ahmet sahih bir senetle Albani ile tasih ediyor yedinci İmam Tirmizi'nin rivayetiyle diyor ki bizden değil men teşebbahâ bi ghayrina bizden değil başkalarına bizden başkalarına benzeyenler aslında bu başına bir ders olur ama ne yapalım burada kesip atalım yani bunu kısaca Yani bu çok detayı var bunlar arkadaşlar. Yani adette, ırfta konuşma, giyim e, ses tonu hepsi neye dahildir? B bize bizden başkasına. Yani yen bize uyacaksın. Yen Müslümanlara uyacaksın. Yen kriterlerine uyacaksın. Başkalarına uymayacaksın hiçbir şekilde. Bizden değil diyor. Bizden başkalarına uyan. Resulullah nedir? Ahlaklıdır. Başka ümmetin ahlakı değişik ise biz ahlakı üstlenemeyiz. Ciyim kuşamda. Çok önemlidir. Bugün de niye bütün musulmanlar e, kafirin girindiği gibi giriniyor? Onun için caiz değil. Pantolon haram değil ama kafirler gibi girmeyeceksin. Pantolonumuz bol olacak, kısa olacaktır. Onlara benzemeyeceğiz. Elbisede onlara benzemeyeceğiz. Bir elbise onlara hasıysa, bir gönleç, bir model onlara hasıysa, biz onları girmemiz bizim cincaiz değil. Saç kurmak, bugün de saç uzatmak moda olmuş gençlerden. Eğer saç uzatmak İslamiyet'te haram değil. Ama, bugün de adetinin işareti ise, sonbolu ise sen de onlara uysan Yoldaki geçen fark etmese seni sen o zaman Resulullah'a ve Müslümanlara benzememişsin. Bizden değil. Aratabildim. Hadisin devamı diyor ki, Yahudilere Hristiyanlara benzemeyin. Yahudiler Hristiyanlar işaretle birbirlerine salam verir. İşaretle birbirlerine salam verir. Yahudiler Hristiyanlar da elle. Siz onlara benzemeyin. Biz ne deriz? Esselamu Aleykum. Ama bunun da fıkhı var. Biz işlemiştik bir ders mi selam dersinde. O da nedir? Eğer gidiyorsan adam seni duymuyorsa uzaktan elini kaldırabilirsin yan başını oynatıyor. Ama bugün günde maalesef çok insan selamu Aleykum başını sadece oynatıyor. Uzaktan. Anlatabildim? Yani yakına geliyor selam yerine başını oynatıyor. E bu olmaz. Madem ben seni duyma alanım vardır. Esselamu Aleykum diyeceksin. El kaldırmaya cereç yoktur. El kaldırmak sadece uzak yerde görmüyorsun işaret gibi bu olur. Bu mahsuru yoktur. Demek ki bizden başkasına benzemeyeceğiz. Müslümanlara benzeyeceğiz. Bizden diyor. Demedi benden. Deseydi benden yanmıştık. Yani gene Resulullah gibi cineyiz, Resulullah gibi yatalım. Resulullah gibi. Bu bir rahmettir asıl da. Bizden dedi. Bir de Müslümanlar ikrar ediyor biz pantoloncileri. Ama ölçü koymuştur. İkrar eder gönlüne girelim. Ama ölçü koymuştur. Anladın mi? İkrar ediyor biz sakalımızı, saçımızı serbest ve ama ölçü koymuştur. Bugün de saç uzatmak cahillerin metoduysa uzatmamak daha müslümanların yoludur. Her şeyde öyledir. Ölçeceksin. Evet, 8. Bu da e, İmam Bezzer sahih bir senetle Şeyh Albani de bunu tasrih ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizden değil, kim? Burada dört tane şey sayıyor. Halbuki her birisi on ders olur. Çünkü tam önemli meselelerdir. Şirk, tevhid meselelerdir. Men tatayyera av tatayyera lehu ve tekkehn diyor ki Resulullah bizden değil bu dört şeyi yapan. Tatayur nedir Her arkadaşlar? Ur. Ursuzluk. -suz. Ur Kim ursuzluk kapınsa, ursuzluk yapsa bizden değil. Yen de ona ursuzluk yaptılar, kabul etti o bizden değil. Nedir bu? Mesela Ursuzluk nedir? Mesela bayguş gördüm, ha? Bu ursuz getirir. Ben bugün işe gitmem. Bayguşu gördüm. Yani özel bir hayvan ses çıkarttı. Yen yani bilmem ne gördüm. Yen yani filanı gördüm. Ursuz adamdır. Bunu ilan amel eden nedir? Bizden değil. İslamiyet yoktur böyle bir şey. Yen yani de bir dene geldi dedi ya filan. Bugün sen işe gitme neden? ya ben sene geliyordum, yolda bir bayguş gördüm, yani filanı gördüm, o ursuz adamdır. O da der, aa madem öyleyse ben gitmeyeceğim. Bu İslamiyet'ten değil. Buna tatayur diyorlar. Tatayur nedir? Uçmaktan alınmış. Tatayur kelimesi Arapça uçmaktır. Araplar bir yere çıkıyor, bir sefere çıkıyor. Evden çıktı, ilk kuş, kuşa bakardı. Bir kuş konmuş bir tarafa. Sağa uçtu, derdir bu seferim hirlidir. Sola uçtu, bu seferim şerlidir, geri dönerdi, gitmezdi. Oradan almış tatayı. Bu nedir? İslam'da yoktur. Yen de çahinlik. Çahinlik nedir? Çahanet. Yani benim çocuğum olur mu olmaz mı? Benim evim için hırsız girdi. Çahanete gidiyorum. Bunu giden nedir? Bizden değil. Hatta bir rivayette Resulullah diyor ki 40 gün ameli kabul olmaz. Yani bir rivayette diyor ki kafara ala Muhammed. Muhammed'e indiğinde çifretmiş. İnkar etmiş. Neyi? Bu konuda. de bir tane çahinlik yaptı. Ben oturmuşum evimde benim evime hırsız girmiş. Kardeşim gitmiş benim için çahine demiş işte senin evinin hırsızı filan girdi. Geldi bana söyledi. Ben de dedim ha doğrudur. Bu da bizdendi. Yani sen yapmasan da yapılsa senin için. Ondan sonra sihir. Kim sihir yaptı? Bizden değil. Sihir biliyorsunuz, Haramdır. En büyük günahlardandır. Sihir. Sihir nedir? Sihir bas. Her şey, çeşit biliyorsun. Yen yani de sihir yaptılar. Ben yapmadım. Yaptılar benim Çünkü Ben de eyvallah dedim. Nedir? Bizden değil. Bu... E, bir, çiğ, üç. Üç mesela Pardon ben dört dedim. Üç mesela bizden değil. Evet, dokuzuncu. Men hemel aleyne silah feleyse minna Bukhari. Kim bizim yüzümüze silahını çekti bizden değil. Onun için bir Müslümanın üzerine silah çekmek nedir? Onun için bir silahı kaldırdın, Müslüman çevirmeyeceksin böyle yüzünü. Yani burada kinayet nedir? Müslüman Müslümanla kavga etse bu Resulullah'ın yolunda, matodunda değil. Ne kadar ihtilaf olsa silah seviyesine gelmemesi lazım. Bir başka rivayette buna benzerdir. O da Müslüm'de. "Men aleyne seyfe feleysem Kim kılıntını çekti üzerimize o bizden değil. Bir rivayette kim bize cece taşladı yani silahıyla Silah hattı bize bizden değil. Yani gafletten geldi bize saldırdı, bizden değil. Demek ki muhu kuvveti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada sinirini belli ediyor. Aşmayacağız bu sinir. 10. Man alima rimaya thumma minna bi-wa yattaqat asa. Bu da İmam Muslim. Diyor ki kim silah rimaya o oh atmayı. Yende yani mızrak atmayı yani de silah silaha kina etti kim silahı öğrendi ondan sonra terk etti onu bizden değil demek ki biz silah niye öğreniyoruz <gülüyor> hazırlık görüyoruz kimi için düşmanları için ne zaman düşman gelir düşman gelmez sen gireceksin ayağına sen gitmesen ayağına düşman gelir sana biz cihadı iptal ettik İslam alemi, cihadi talap, biz gidip düşmanın yerine, İslam'ı yaymak için yayacağız, kabul etmez, kılıçtan alacağız onları. Bunu iptal ettik, o zaman düşman ağzı sulandı, bize geliyor. Kim silah öğrendi, savunmada, savunmasa, e, terk etse e, şeyi nedir? Bizden değil. Onun için bir tane var mesela birçok insan var mücahittir. Yani cihad öğrenmiş, yani silah öğrenmiş, yani taktikini biliyor. Ondan sonra hayata dalıyor. Gitmiyor. Yani cihad oluyor konşusunda gitmiyor. Bizden değil. Anlatabildim? 11. Hadis Leyse minna men dea ila asabiyye ve leyse minna men katela ala asabiyye ve leyse minna men mata ala asabiyye Abu Dawud Burada üç şey diyor, üzerine de basıyor. Bizden değil, bizden değil, bizden değil. Kim ya Resulallah? asabiyete davet eden. Asabiyet nedir? He? Taassup yani milliyetçilik taassubu, vatan taassubu, parti taassubu, e, cemaat taassubu, e, aşiret taassubu. He? Adam, kadın taassubu da yapabilir. Çok adamlar var yani çok hanımına bağlıdır hanımı dese sak sak sol sol anasını babasını bile kırar satar nedir bu da taassuttur bunlar hiç birisi İslam'da, bizden değil benim sünnetimden değil adetimden değil ümmetimden değil men katel ala asabiyye kim asabiyyetsin kitel yaptı caiz değil milliyetçilik için vatan için, için. mi ama vatanını ne zaman yapabilirsin? Kendi vatanını savuyorsun. Ama kendi vatanının içinde <gülüyor> ital yapamazsın. Anladın <Anlatabildim> mı? Sonra, <gülüyor> men ma taala asabiyya. O asabiyet üzerine de ölür. Hayatını onun için de adar ölür de o bizden değil. Allah korusun üçüncü çok kötüdür. Yetti işi risklidir on. Şu anda politikası silmiş bizden değil Resulullah o o şey üzerine ölse. Evet 10. ne kadar kaldı? Bir saat. He. Le 10. leyse minna men amele bi sunneti İmam Tabarani rivayet ediyor. Bu da tec başına bir ders olur. Şeyh Elvanî Al Allah rahmet eylesin bunu tasdik ediyor. Diyor ki bizim sünnetimizden başkaların sünnetiyle amel eden bizden değil. Bizim sünnetimizin başkasıyla, başkaların sünnetiyle amel eden bizden değil. Bak burada demedi, orada dediğim ben an sünneti benim sünnetimden istiyorum. Burada sünnetimizden diyor. He? Men amile bi sünneti ghayrina. Başkalarının sünnetiyle amel eden bizden değil. Demek nedir? Ne Hristiyan, ne Yahudi, ne milliyetçiler, ne bilmem ne bunların sünnetlen biz onlarız. Bizim kendi sünnetimiz var. Biz insaniyete insaniyetin kitabını getirmişiz. Yazmışız. Biz zeya, çocuk anadan doğmadan önce kitabını yazmışız. Nasıl anası seçilir? Ölümüne kadar hayat nasıl kurulur? Hepsi bizim dinimizde var. Biz başkalarının sünnetine uysak biz Resulullah'tan değiliz, ümmetinden değiliz. Onun için biz her çözümü Resulullah'ta ararız, sünnetinde ararız. Başkalarına gitmeriz. Ha başkalarının sünnetleri bizim kriterlere, dinimize uyursa evet eyvallah biz getiririz. O da uysa uysa yeni teknoloji de uyar. Ama esas meseleler bizdendir. Zaten teknolojinin de ilmin de köçü bizden gitmiş. git Avrupa'da e, geçen sene şey oldu bir toplantı oldu e, ilimlerin köçün araştırıyorlar hepsi çıktı farabiler hayyanlar ııı e, bizim İslam kökünden, Abbasiler döneminden çıkmıştır. İlim, cebır, riyaziyet, fizik, kimye bunlar hepsi İslam devletlerinden çıkmış. Ama biz ne yaptık? Yan gelip yattık, onlar çalıştılar. Piyasada çalışanındır kısacası. Evet. 13. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in uzun bir hadisinde rivayet ediyor. Arapçasını okumayacağım çünkü zaman doldu. Diyor ki, innehe setekunu İmaratun evet, Diyor benden e, benden sonra yöneticiler gelin. Yalan diyerler, yalanla hükmederler, yalan söylerler, zulmederler. Kim onların yalanlarına inandı? Onların zulmuna iane etti, yardım etti? Feleyseminni ve leysa ve leyset minhum. Nebz dandır, <gülüyor> ne bennendir. Ne Havuz günü benim havuzuma da yaklaşmaz kıyamet günü. Yöneticiler kimdir arkadaşlar? İşte Hüsnü Mübarekidir. İşte bunun gibi adamlar. Biz gördüğümüzü anlıyoruz. Tarihte de bir sürü var. Ama gördüğümüzüdür. Kazafidir, Hüsnü Mübarek'tir, Esed'tir vs. Buların zulmuna, yalanlarına inanlar, onlara yardım ederler Resulullah'tan değil. Onun için bak bu Buti durmuş, hala fetva veriyor, Beşşar Esed'in yanında duruyor şeylere bağlı diyor. Ayaklananları. E bu nedir? Bizden değil. Bu amel bizden değil. Resulullah'ın havzuna doğramazlar bunlar. Reddolurlar. Sonra hadisin devamı diyor ki yalanlarına inanmayan, zulümlerini iyanet etmeyen o bendendir, ben olardanım. Havzuma da gelirler. Hadis sahihtir. İmam Ahmed'te rivayet ediyor. 14. hadis. Laysa al-muntahib biqat'in wa man intahaba nahbatan mashhura feliysa minna. Ebu Davud. Dürüçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efe bir tane hakkı olmayan, hakkı olmayan bir yere tecavüz eden, el koyan, yağmalayan. He? Benden değil. Yani göz göre göre adamın yerini almışsın elinden. Senin gücün var. Belediyedesin. Gidiyorsun adamların yerini alıyorsun. Kitabını uyduruyorsun. Zulümle yerlerini alıyorsun. Be benden değil. Bu nedir? Bir nevi zulümdür. Resulullah diyor benden değil. İşte bu nedir? Ee, şeydir. Ee, el koymak zulümle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizden değil. Evet. On beşinci Diyor ki, la la la taşa kınul ve la tojamigühum. Fman sakanıhum, Bu da İmam Abu Dawud Beyhaki, e, sahih hadisdir. Dur, müşriklerle ne bir araya gelin, ne konşuluk yapın onlarla. Kim onlarla bir araya gelse, konşuluk yapsa bizden de, benden değil. Bizden değil. Yani asıl Müsl Müslüman, Müslüman toplumunda ben ne işim var gideyim aa semtinde oturayım hepsi he din düşmanı. Gerek var mı? Müslüman ha nerede gelir oturur? Müslüman semtinde oturur. Onun için bizden değil. Onun için bazı arkadaşlar var. Allah veriyor aralara. Bizim halk, halklar ya bu halklar biraz şeydir görgüsüzdür filan gidiyor o semtlerde oturuyor. E, solun acayip Altın el acayip, üstün çok değişik, bunlardan nasıl geçiniz Bizden değil, Anlatabildim yani değil mi? Aslında Müslüman Müslüman toplumunda olur. Evet, 16. hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Menlem yakud min sharibi faleysa minna. Kim büyüğünden büyüğünü kısaltmasa bizden değil. İslam'da dedik biz bunun da dersini yapmıştık. Büyük kısalınır. Yani bu çizgi dıdağın üstündeki çizgi ağza girmemesi lazım. Bu musulmanın farkıdır. Onun için bazıları diyorlar hocam siz sakal bırakıyorsunuz. Papazlar da sakkal bırakıyor. Nasıl ayırt ederim? Papazların büyüğü ağızlarına giriyor. Bizim büyüğümüz üstten kesilmiştir. En büyük alamet budur. bugün de şeyle komünizler de var. Sokakta bakıyorsun. Gemilerde o karşına çıkar. Ama bak büyüğüne ağzına girmiş. Yende sapsarı olmuş. Sigara içmaktan o o birsinadır Pipo. Pipo içmaktan, Anlatabilir ama Müslüman gül gibi parlıyor dudakları dışarıda. Mürüzlü. Bizden değil büyüğünü kesmeyin. Demek ki dikkat ederim arkadaşlar. Bu çizgiyi geçti tehlikededir. Evet. 17. Diyor ki men celebe alel khayri yevmel rihani feleyse minna. Abu Ya'la sahih bir senetle Elbani de tasih ediyor. Kim diyor ki at koşmalarında bağırsa atına hadi, geç hadi hadi hadi, bizden değil. Ne demek istiyor kinayet eder? Yarışma yoktur İslamiyet'te. Ha? Milli piyango yoktur İslamiyet'te. Buna kast ediyor. Nedir? Bu zulümdür milli piyango. Bu caiz değil. At koşması. Ne diyorlar at koşmasını Türkçe'de? At, at yarışı. Yani vesaire. Bunlar İslamiyet'ten olmadığı için bizden değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. On <gülüyor> sekizinci diyor ki Men kim diyor kendisinin olmadığı bir şeyini iddia et o bizden değil. Yani sen bilirsin bu mal senin değil. İddia ettin dediğin bu mal benimdir zunumdan iddia ettiği yalanla bizden değil. Ve yeteboua mak'aduhu nar. Burada ek müjde var ona. Diyor ki yeri cehennemde de yerine yerine hazırlık yapsın. Onun yeri hazırdır cehennemde. Hadisin devamı İmam Müslim'de rivayet ettikçe hadisin devamı diyor ki men da'araculen bi kifrin veya قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. Kim de biri, bir bir Müslümana Dedi ya adu'lillah, hey Allah'ın düşmanı. Yende ey kafir dedi. O öyle değilse onun üzerine döner. O çüfir, o düşmanlık onun üzerine döner. Dikkat et. Bu bizden değil yani. Müslümanın adetinden değil, adabından dedi. değil. On da 9. leyseminne men bir ricali minen nisaa ve bir ricali minen min nisaa min İmam Ahmed Albani tasdih diyor ki bizden değil o erçekler kadınlara benzerler. Bizden değil o kadınlar erçeklere benzerler. Ne demek? Yani erçektir ama kadın gibi hareket ediyor. Bizden değil. Yani kadın gibi elbise giriyor. Bizden değil. Yani kadındır erçek gibi davranıyor. Bizden değil. Tabi bu hadisler hepsi bir ders olur Ama biz şu anda sadece başlık veriyoruz. 20. 20. E ee, 20 ile 21 aslında e, şeydir. Eee kişi birbirine bağlıyor. Çok önemli de değil ama bizden değil diyor ki Resulullah. Eee eğer öktülül hayata kullehunna." diyor ilanları hepsini öldürün. "Femen khafe atarihun feleise minna." diyor ilanları nerede gördün ilanı öldür. Kim ilandan korksa onun izinden, öldürme izinden bizden değil. Ne demek istiyor? Bu adet var. Ben hatırlıyorum. Eskiden de vardır bizim yörelerde. Bir ilanı öldürdün. Diğer onun babası gelir, annesi gelir, yana akrabası gelir senden intikam alır. Yen yani ilanın kuyruğunu çestin. O ilan bir gün gelir seni intikam alır öldürür. Kim bunu yapsa bizden değil. Çünkü o hayvandır. Sen olmuşsun, emri olmuşsun onu öldürmeye. Anlatabildim mi? Bizden değil. Ona benzer bir hadis var. Ee, bunu cin dersinde e, açıklamıştık. Diyor ki özel bir ilan var. İki ilanı burada vasf ediyor. Çizgili ilan var. Bunu Araplar daha çölde iyi bilirler. Çizgi var bir elinde. Bir de epter. Kuyruğu kesik ilan var. Kuyruğu kesik değil ama kuyruğu kesik gibi görünür. Diyor kim onları öldürmese bizden değil. O çizgili ilan hatta hamile kadına baktığında çocuğunu düşürür. Onun da öyle bir gücü var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki bizden değil. Evet. Şimdi bu bir hadistir. Bunları biz sadece toplayabildik. Ama dahası da var. Yani maksat nedir arkadaşlar? Maksat biz önem vermemiz lazım. Neye önem vermemiz lazım? İslam kriterlerini. İslam'ın adeti, ürfü, adabı, bütününü Resulullah'ın şekli, şemaili, Müslümanların kitabı ne yazmışlardır biz olara uyacağız hatta olardan olara. Bunlar da kimdir? Hizbullah. Hizbullah'ın başında kimdir? Resulullah. Nereye gidiyoruz? Cennete. Kafileden geç kalmamak için birbirimize sarılmamız lazım. Onlara benzememiz lazım. Bak Resulullah kıyamet günde nasıl tanır bizi? Trilyonlarca ibni ademlerin içinde, insanların içinde şeylerimiz bambayaz olur. E biz ne yapacağız? Dünyada nasıl Müslümanlardan olalım? Oların şekli, şemaili cibi olacağız. Olardan olalım. Allah bizi musulmanlara benzeyenlerden, oların kriterlerini, oların adetlerini, ürflerini uyguya, uygulananlardan ve yaşayanlardan eylesin. Kafirlere o düşmanlara benzeyenlerden bizi eylemesin. Ve benzeriler kardeşimizi de hepsine hidayet versin. Her Müslüman arzu ederiz Rasulullahın salih sen yolunda, onun şekli şamayilinde olsun. Allah bizi de onlar gibi yapsın ve onlardan Haşret evet. Ve alhamdulillahı Rabbi alaamin ve salatu ve salamu ala sidi almaselin, Nabîna Muhammedu alaali ve ala